Bismihi Sübhane Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu günlerde Kur'an-ı Hakîm'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Takva menhiyat'tan ve günahlardan iştinaap etmek ve ameli salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def işer, celbi nef'ar racih olmakla beraber bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def îme ve terk-i kebair üssül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzları yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair-i azime içinde ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bu ağır şerâit içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Böyle zamanlarda binler günahın tehâcümünde bir tek içtinap az bir amel ile yüzer günahın terkiyle yüzer vacib işlenmiş olur. Bu ehemmiyetli nokta niyet ile takva nami ile günahtan kaçınmak kasti ile menfi ibadetten gelen Önemli amali salihadır. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarz-ı hayat-ı yüzer günah insana karşı geliyor. Elbette takva ile ve niyet-i bile yüzer ameli salih işlemiş hükmündedir. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Ve bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken şimdi binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mukabil kuvvetler bir seviyede olsaydı onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütühat görülecekti. Ez cümle Hayatı ı içtimaiyi idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elîm ve biçare ihtiyarlar, peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki, Risale-i Nur, bu müthiş tahribata karşı, girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle, yecüc ve mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi, şeriat Muhammed Aleyhissalatu Muhammediye olan sedd-i Kur'an'ın tezelzülüyle, yecüc ve mecüc'den daha müthiş olan, ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur Şakirtlerinin böyle bir hadisede manevi mücahedeleri, inşallah zamanı sahabedeki gibi az amel ile pek büyük sevap ve amal-i salihaya medar olur. Aziz kardeşlerim! İşte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştiraki amali uhreviye düsturiyle, kalemlerle her biri diğerinin amali salihâ defterine hasenat yazdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalasına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehaçüme hedef olan bu aciz kardeşinize bu mübarek şuhuru selasede ve ey ı meşhurede yardımına koşmak sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkarların şehnidir. Bütün ruhumla bu imdad-ı maneviyi sizden rica ediyorum ve ben dahi iman ve sadakat şartıyla Risale-i Nur talebelerini, bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte işitiraki amali uhreviye ile bazen yüz defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri unvanı ile hissedar ediyorum. Gül ve nur ve mübarekler ve Medrese-i Nuriye heyetleri ve ümmi ihtiyarlar ve masumlar başta olarak umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selam ve selamet ve saadetlerine dua ediyoruz. Sait Nursi. Cenabı Hakk'a yüz binler şükür olsun ki Risale-i Nur kendi kendine tevessüh ediyor, her tarafta fitoatı var. Ehli dalaletin hileleri onu durdurmuyor. Bilakis çok dinsizler teslimi silah ediyorlar. Hafızalinin dediği gibi korkuları pek ziyadedir. Şimdi dinsizlik taassubu ile değil korku cihetiyle ilişiyorlar. O korku Risale-i Nur lehine dönecek inşallah. Said Nursi. Bismihi subhâne. Hem o eski dost zata hem ehli dikkate ve sizlere beyan ediyorum ki Kur'an-ı mucizül beyanın feyziyle yeni Said hakaiki imaniyeye dair o derece mantıki ve hakikatlı bürhanlar zikrediyor ki, değil Müslüman uleması, belki en muannit Avrupa filosoflarını da teslime mecbur ediyor ve etmektedir. Amma Risale-i Nur'un kıymet ve ehemmiyetine işari ve remzi bir tarzda Hazreti Ali radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam'ın radıyallahu anh ihbaratı nevinden, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın dahi, bu zamanda bir mucizi maneviyesi olan Risale-i Nur'a nazar-ı dikkati celbetmesi, manay-i işari tabakasından remiz ve imaları, icazının şe’nindendir ve o lisana ı gaybînin belagat-ı Evet, Eskişehir hapishanesinde, dehşetli bir zamanda, kutsî bir teselliye pek çok muhtaç olduğumuz hengamda. Manevi bir ihtarla Risale-i Nur'un makbuliyetine dair eski evliyalardan şahit gösteriyorsun. Halbuki, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُّب۪ينَ sırrıyla, en ziyade bu mes'elede söz sahibi Kur'an'dır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bakıyor denildi. O acib sual karşısında bulundum. Ben de Kur'an'dan istimda eyledim. Birden 33 ayetin manayı sarîhinin teferruatı nev'indeki tabakatından manayı işârî tabakasında ve o manayı işârî külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur olduğunu ve duhûlüne ve medar-ı imtiyazına bir kuvvetlik karine bulunduğunu bir saat zarfında hissettim ve bir kısmını bir derece izahlı, bir kısmını mücmelen gördüm. Kanaatımca hiçbir şek ve şüphe ve vehim ve vesvese kalmadı. Ben de ehli imanın imanını Risale-i Nur'la muhafaza niyetiyle o kat'i kanaatımı yazdım ve has kardeşlerime mahrem tutulmak şartıyla verdim. Ve o risalede biz demiyoruz ki ayetin manayı sarihi budur. Ta hocalar fihi nazar desin. Hem dememişiz ki manayı işâriinin külliyeti budur. Belki diyoruz ki manayı sarihinin tahtında müteaddit tabakalar var. Bir tabakası da manayı işarî ve remzidir ve o manay işarî de bir külliyettir. Her asırda cüz'iyatları var. Risale-i Nur dahi bu asırda o manay işarî tabakasının külliyetinde bir ferdidir ve o ferdin kasten bir medar-ı nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine eskiden beri ulema mabeyninde cari bir düstur cifri ve riyazi ile karineler belki hüccetler gösterilmiş iken Kur'an ayetini veya sarahatini değil incitmek, belki icaz ve belagatına hizmet ediyor. Bu nevi işaratı gaybiyeye itiraz edilmez. Ehli hakikatın nihayetsiz işaratı Kur'aniyeden hat ve hesaba gelmeyen istihraçlarını inkar edemeyen, bunu da inkar etmemeli ve edemez. Ama benim gibi ehemmiyetsiz bir adamın elinde böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini, istigrap ve istibad edip itiraz eden zat eğer buğday tanesi kadar bir çam çekirdeğinden dal gibi çam ağacını halk eylemek azamet ve kudreti ilahiyeye delil olduğunu düşünse elbette bizim gibi aczi mutlak fakri mutlakta ihtiyacı şiddet zamanında böyle bir eserin zuhuru vüs'at-ı rahmeti ilahiyeye delildir demeye mecbur olur. Ben sizi ve müterizleri Risale-i Nur'un şerefi ve haysiyetiyle temin ediyorum ki bu işaretler ve evliyanın imalı haberleri, remizleri beni daima şükre ve hamde ve kusurlarından istiğfara sevk etmiş. Hiçbir dakika nefs-i emmareye medar-ı fahr ve gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini size bu 20 senelik hayatımın göz önündeki tereşhhuhatı ile ispat ediyorum. Evet, bu hakikatle beraber İnsan kusurlardan, nisyandan, sehivden hali değil. Benim bilmediğim çok kusurlarım var. Belki de fikrim karışmış. Risalede hatalar da olmuş. Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatli milyonlar fedakarları bulunan meşrepler, meslekler bu dehşetli dalalet hücumuna karşı zahiren mağlubiyete düştükleri halde benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz, mütemadiyen tasutt altında karakol karşısında ve müthiş, müteaddit cihetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi tenfir etmek vaziyetinde bulunan bir biçare. O mesleklerden daha ileri, kuvvetli dayanan Risale-i Nur'a sahip değildir. O eser, onun hüneri olamaz ve onunla iftihar edemez. Belki doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakîm'in bu zamanda bir mucizi maneviyesidir ve rahmeti ilahiye tarafından ihsan edilmiştir. O adam, binler arkadaşıyla beraber, o hediye-i Kur'aniye'ye el atmış, her nasılsa birinci tercümanlık vazifesi ona düşmüş, onun fikri ve ilmi ve zekasının eseri olmadığına delil, Risale-i Nur'un öyle parçaları var ki, bazı altı saatte, bazı iki saatte, bazı bir saatte ve bazı da on dakikada yazılan risaleler var. Ben yeminle temin ediyorum ki, eski Said'in kuvve-i hafızası beraber olmak şartıyla, o on dakikalık işi on saatte fikrimle yapamıyorum. O bir saatlik risaleyi, iki günde istidadımla, zihnimle yapamıyorum. O altı saatlik risale olan otuzuncu söz, ne ben ne de en müdakik dindar feylesoflar, altı günde o tahkikatı yapamaz. Ve hakeza. Demek biz, müflis olduğumuz halde, zengin bir mücevherat dükkanının dellalı ve bir hizmetçisi olmuşuz. Sayit Nursi Bismihi Subhan'e, aziz sıddık kardeşlerim. Bu günlerde sabah namazı tesbihatında İstanbul'daki ihtiyarın garazkerane ve şahsıma karşı galiz gıybeti üzerine eski Said Damarı ile Nefsi Emmarem heyecana geldi. Mazlumum bu nevi zulüm çekilmez dedi. İntikamını almak istedi. Birden kalbime geldi. Belki Risale-i Nur'un İstanbul'da neşrine bir vesile olur. Sen madem hayatı dünyeviyeni ve hayatı uhreviyeni dahi Risale-i Nur'a feda ediyorsun bu izzet-i nefis damarını dahi feda et. Hem sebebi hilkat-ı kainat fahri âlem aleyhissalatu ve Selama, mecnun tabiri istimal eden insanlar bulunduğu gibi senin o güneşe nispeten zerrecik bir izzet-i nefsinin kırılmasına ehemmiyet verme diye ihtar edildi. Benim de kalbim rahat etti. Sayit Nursi. Bismihi sübhâne. İstanbul ulemasının en büyüğü ve en müddekkiki ve çok zaman Müftiül enam olan eski fetva emini meşhur Alirza Efendi birinci şuadaki işaret kuraniyeyi ve ayetül kübra gibi risaleleri gördükten sonra Risale-i Nur'un mühim bir talebesi olan Hafız Emine demiş ki Bediüzzaman, zaman şu zamanda dini İslam'a en büyük bir hizmet eylediğini ve eserlerinin tam doğru olduğunu ve böyle bir zamanda ve mahrumiyet içinde tam bir feragatı nefsettiğini ve onun risale-i nûru müceddidi din olduğunu kat'ien tasdik ederim. Cenabı Hak onu muvaffak eylesin. Amin demiş. Hem bazıların sakal bırakmamaklığına itirazları münasebetiyle Mevlana Celaleddin Rumi'nin pederleri olan Sultanul Ulema'nın bir kıssasıyla onu müdafaa edip Bediüzzaman'ın elbette bir içtihadı vardır. İtiraz edenler haksızdır demiş. Ve Hoca Mustafa'ya merhum emretmiş söylediğimi yaz. Bediüzzamana Kemal'i hürmetle selam ederim. Telifatınızın ikmaline hırzıcan ile dua etmekteyim. Bazı ulemayı suğun tenkidine uğradığına müteessir olma. Zira yemişli ağaç taşlanır kaziyesi meşhurdur. Mücahedatınıza devam buyurun. Cenabı Hak ve feyyazı mutlak acilen Murat ve matlubunuz'a muvaffak bir hayreylesin. Amin. Bâkî Hakk'ın birliğine emanet olunuz. Eski fetva emini Ali Rıza. İşte böyle müdakkik ve ilim ve şeriat ve Kur'an cihetinde bu zamanda söz sahibi, en büyük alim böyle hükmetmiş. Aziz Sıddık Müdakkik Müstakim Kardeşlerim, gayet ciddi bir ihtarla bir hakikati beyan etmeye lüzum var. Şöyle ki, La ya'lemul gaybe illallah sırrı ile ehli velayet, Gaybi olan şeyleri bildirilmezse bilmezler. En büyük bir veli dahi hasmının hakiki halini bilmedikleri için haksız olarak mübareze etmesini Aşere-i Mübeşşerenin mağbeînindeki muharebe gösteriyor. Demek iki veli, iki ehli hakikat birbirini inkar etmekle makamlarından sukut etmezler. Meğer bütün bütün zahir-i muhalif ve hatasız zahir bir içtihad ile hareket edilmiş ola Busra binaen cenab ve el kaadimin el gayza ve el aafin an nas ve düsturuna ittibaen ve avam-ı mümininin şeyhlerine karşı hüsnü zanlarını kırmamakla imanlarını sarsılmadan muhafaza etmek ve Risale-i Nur'un erkanlarını haksız itirazlara karşı haklı fakat zararlı hiddetlerden kurtarmak lüzumuna binaen ve ehli ilhadın İki taifeyi ehli hakkın mabeynindeki husumetten istifade ederek, birinin silahıyla, itirazıyla ötekini cerh edip, ötekinin delilleriyle berikini çürütüp ikisini yere vurmak ve çürütmekten içtinaben, Risale-i Nurşakirtleri bu mezkür dört esasa binaen, muarızları hiddet ve tehevvürle ve mukabele-i ile karşılamamalı, yalnız kendilerini müdafaa için musaleha kerane, Medar itiraz noktaları izah etmek ve cevap vermek gerektir. Çünkü bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes kameti miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmeyip bozmuyor, kendini mazur biliyor. Ondan niza çıkıyor. Ehli hak zarar eder, ehli dalalet istifade ediyor. Malum itiraz hadisesi ima ediyor ki ileride meşrebini çok beğenen bazı zatlar ve hotkan bazı sofî meşrepler ve nefse-i maresini tam öldürmeyen ve hubb-u cah vartasından kurtulmayan bazı ehli irşat ve ehli hak Risale-i Nur'a ve şakirtlerine karşı kendi meşreplerini ve mesleklerinin revacını ve etbalarının hüsn-ü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler. Belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var. Böyle hadiselerin vukuunda bizlere itidali dem ve sarsılmamak ve adavete girmemek ve o mu azz tayifenin de rüesalarını çürütmemek gerektir. Fahşetmek hatırıma gelmeyen bir sırrı fahşetmeye mecbur oldum şöyle ki Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve o şahs-ı maneviyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı manevisi Ferit makamına mazhar oldukları için değil hususi bir memleketin kutbu belki ekseriyet ve Hicaz'da bulunan Kutbu Azam'ın tasarrufundan hariç olduğu gibi onun hükmü altına girmeye de mecbur değil. Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımaya mecbur olmuyor. Ben, eskiden Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini, o imamlardan birisini zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki, gavs-ı azamda kutbiyet ve gavsiyetle beraber, ferdiyet dahi bulunduğundan, ahir zamandaki şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur, o ferdiyet makamının mazharıdır. Bu gizlenmeye layık olan bu sır razime binaen, Mekke-i Mükerreme'de dahi farz-ı muhal olarak, Risale-i Nur aleyhinde bir itiraz kutbu-azamdan dahi gelse, Risale-i Nur şakirtleri sarsılmayıp, o mübarek kutbu-azamın itirazını iltifat ve selam suretinde telakki edip, teveccühünü de kazanmak için, medar-ı itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir. Ey kardeşlerim! Bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet ve itidal dem ve nihayetsiz bir fedakarlık taşımak gerektir. Evet, yestahibbunel hayate'd-dünya alel-âhire ayetinin manayı işaretiyle ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı ahirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi vakî bir elmasa bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle hazır bir dirhem zehirli lezzeti, ileride bir batman safi lezzete tercih etmek, bu zamanın dehşetli bir marazı ve musibetidir. O musibet sırrı ile hakiki müminler dahi, bazen ehl-i dalalete taraftar olmak gibi dehşetli hatada bulunuyorlar. Cenab-ı Hak ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirtlerini bu musibetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Said Nursi Bismihi Sübhaneh! Ey kardeşlerim! Bu zamanda hususan bu sıralarda, Risale-i Nur şakirdleri tam bir metanet ve tesanüt ve dikkat etmeye mecburdurlar. Hamd, Isparta ve havalisi kahramanları, demir gibi metanet göstermesiyle, başka yerlere de hüsnü misal oldu. Ey Hüsrev! Tesirli ve güzel mektubunu aldım. Vazifenin başına geçmen, bizi fevkalade mesrur etti. Binler safalarla geldin. Sen bu bir buçuk sene maddi kalemin işlemediğinden merak etme. Senin yerine o kerametli kaleminin yadigarı olan mucizatı Ahmediyenin biri vilayeti Şarkiye'de faalane geziyor. Diğer son yazdığın nüsha da İstanbul'da senin yerinde çalışıp inşallah fütuat yapar. Senin yazdığın mucizeli iki Kur'an azimuşşanın bu havalide, hususan hususan Ramazanı şerifte sana kazandırdıkları sevaplar. Tahsin ve tebriklerini, inşallah yakında taba girmesiyle alemi İslam'dan senin ruhuna yağacak rahmet dualarını düşün, Allah'a şükret, Sayid Nursi.